Kent'in tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Şık mekanlar, prestijli markalar, alışveriş merkezleri, rezidanslar, plazalar, villa yaşamlar, my world şunlar bunlar, feşmekan tavırlar ve bir cümlesiyle kozmetiklenen kentin gerçek yüzünü, hali pür melalini deşmeye devam edeceğiz. Bugün de konuklarımız var. Sevgili Hacer Foggo ve Necla Useyran bizlerle. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk, teşekkür Kısaca konuklarımızı tanıtayım. Hacer Foggo, Türkiye'de roman hakları savunucusu, eylemcisi denince akla gelen ilk isim. Roman toplumu tarafından da gaco sayılmayan tek gaco galiba desem. <gülüyor> evet, kendisi aynı zamanda eski bir basın mensubu. Ekşi, ekşi sözlük Hacer'i şöyle anlatıyor, hiç bağırmadan, çağırmadan... Gerçekten son derece güzel yerlere ve de lafı hiç dolandırmadan parmak basan insan hakları aktivistidir. Evet yanından bunun yakın tanıyım diyeyim. Ve diğer konuğumuz Necla Oseyran'a dönüyorum. Necla bir belgeselci. Yoksulluk, çalışan çocuklar, kimlik ve zorla tahliyeler üzerine çalışmakta. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. 2005-2010 arası İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm, yersizleştirme projesi kurbanı Sulu Kule'nin son iki buçuk yılına tanıklık eden foto röportajı Canım Sulu Kule yurt içinde ve yurt dışında festivallere kabul edildi. Bir de ödülü var. Hemen sayalım. E, Document 8 International Human Rights Documentary Film Festival 2010 Glasgow, İskoçya. Dokumentarist İstanbul Belgesel Günleri İstanbul 2010 ve Altın Tekerlek Roman Film Festivali Üsküp 2012'de en iyi senaryo ödülünü aldı belgesel. E, Amnesty International Uluslararası Af Örgütü için İmre Azem ile yaptığı bir başka belgesel var. Nerede yaşarsan yaşa. E, Azemi Polis'ten hatırlayacaksınız yönetmeni. Yenileme, devlet eliyle soylulaştırmanın son kurbanı Ayvansaray Toklu Dede'deki zorla tahliyeleriyle yıkımları ve ihlalleri belgeledi. Dokümentarist Hangi insan Hakları Film Festivali İstanbul 2011'de de film izletildi. Yine Amnesty için ve yine İmre Azem bir başka belgesel Kimin için dönüşüm? Sulu Kule'den taşoluğa kentin merkezinden 40 kilometre uzaktaki Toki yeniden iskan edilen kiracıların öyküsünü anlatıyor. Hani Fatih Belediye Başkanı kiracıları hak sahibi yaptığı için hiçbir dönüşüm bölgesinde kiracılar biliyorsak sahibi olmuyor. Onun için e, Sayın Mustafa Demir Habire dünyanın en sosyal projesi diyor ya. E, belgesel bu en sosyal projeyi gözler önüne seriyor. Ben hemen Hacer'e dönüyorum. Bu nasıl bir sosyal proje Hacer açar mısın? <gülüyor> Dünyanın e, en sosyal projesi olmasa da <gülüyor> en rantçı projelerinden biri diyebiliriz. E, sosyal olmadığı açık çünkü e, şu anda orada oturacak Hı -hı. olanların hiçbirinin sosyal en azından sosyal yardımlaşma vakfından yardıma ihtiyacı olan insanlar orada oturmayacak. Yatırımcılar oturacak biliyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. İş adamları aldı romanların ellerinden. Ee, yani %90'ı diyebiliriz. Hı hı. Dışarıdan gelen insanların aldığı ve oturacağı bir hı hı. yer oldu. Bu Sulu Kule'deki e, mülk sahipleri için. Sulu Kule değil mi? Tabii tabii. Hı hı. Sulu, hı hı. Sulu Kule'de e, işte dünyanın hı hı. en sosyal evet. projesinden bahsediyorum. <gülüyor> Hatta e, iki hafta önce e, gidip yeni evleri de e, gezdik. Yani güvenlik yakalayıncaya kadar. <gülüyor> Ger Gerçekten hani aslında o yatırımcılara da üzüldüm Çünkü çok köze evler <gülüyor> Çok kötü koşullarda herhalde Yaşayacaklar Romanlar da beğenmiyor hı hı. Zaten oturmayacaklar ama yani şey diyorlar Yani bu alanların hiçbiri de burada hı hı. Oturmayacak 600 küsur galiba roman aile vardı Kaç tanesi oradan e, Ev alabildi Yani işte Sulukule'de biliyorsunuz 5000 kişi Yaşıyordu 5000'den 3000'i Romandı onu ee, diyebiliriz. Hı -hı. Oradan ev aldı Hı -hı. ama o ev alanlar da yani hak sahibi olup ev alanlar da şimdi e, duyduğum kadarıyla hak sahibi derneği kurdular. Hı -hı. Onlar da e, Hı -hı. Fatih Belediyesi ile sorunlar. Hı -hı. Hatta geçtiğimiz birkaç ay önce bir basın açıklaması Hı -hı. da Hı -hı. yaptılar. Çünkü belediye onlara da verdiği Sözü tutmamış. Tutmadım. Diğerleri de Hı. biliyorsunuz yine yeniden Taşoluk'tan tekrar ile evet, evet. civarına yani dönüşüm evet. olmayan yerlere Hı. göç Hı. ettiler ve çok yoksul içinde yaşamaya devam ediyorlar. Bu 300 küsur kiracıdan herhalde 2-3'ü kaldı değil mi Necla sen gitmiştin. Ee, oraya. Evet, evet bir, bir iki aile var. Evet. evet bir de şimdi kendilerinden biraz dinleyelim oraya yerleşenlerden bir aileden e, dinleyelim. Bana bu evi vermiş. Evler tamam güzel. Ama bu evler sade böyle bitmiyor ki. Bunun yolu var. En önemlisi de ulaşım. Şimdi bir yere gitmeye kalkıyorsun en az cebinden 10 milyon para almacılar. Bugün Fatih'e gitmiş olsam ben 10 milyon para gidiyor şahsım adına. Ailemle zaten gidemiyorum. Şimdi zaten 10 milyon oraya gittiği zaman da nasıl geçim sağlayacaksın 10 milyon. Günlük 10 milyon vermiş olsan zaten aylık 400 milyon para yapıyor. Biz zaten askeri ücretle çalışan bir insanız. Şimdi evlerin taksilerini ödeyemiyoruz. Orada ben 120 bin kira veriyordum. Mesela işe gidiyordum. Cumartesi, bazen iş oluyordu, ek iş oluyordu, çıkıyordu, gidiyordum. Oradan rahattım. Yani geçimimizde hiçbir problemimiz yoktu. Burayı satıp yine gitmeyi düşünüyorum yani. Çünkü buralarda olmuyor. Yani atı eşimle huzurumuz kalmadı bizim. Evet, hemen bir saptama yapalım. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Komitesi 4 numaralı genel yorum elverişli konut hakkını 7 kriterde tanımlıyor. Bir tanesi ekonomik şartlara uygun ödenebilir konut olacak, işe merkeze kolay erişim, ulaşım olanakları olacak ve nüfusların kültürel pratiklerine saygı yükümlülüğü olacak ki biz bu yeniden isken projelerinde ve dönüşüm projelerinde hiçbirini göremiyoruz maalesef. E, Türkiye devamlı barınma hakkını ihlal etmekte. Peki aslında bu dönüşüm Hacer sen söyledin evet trantçılara dönüşüm bunu bir de orada e, işte şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş bir mülk sahibinden Gülsüm Abla'dan dinleyelim Canım suluk Kule'den evet Gülsüm Abla net anlatıyor aslında kimin için bu dönüşüm? Gülsüm Abla sence burayı niye yıkıyorlar? Bir bilsem niye yıktığını? Burayı neden? var ya Yıkılmadım ayaktayım de Gariplere yer yok burada zenginlere var Parası olan adamdır Parası olmanın yüzü her zaman karadır Para her şeyin başı para Paramız olsaydı böyle olur muydu? Böyle sürüngah olur muydu? Garipler öz herif çöpe atıyor bizi çöpe, çöpe çöpe Hadi ne halin varsa gör diyor ha? Atıyor bizi işte Hadi bakalım Garip düşmanı Garibin düşmanı. Bizi sevmiyor. Garibiz diye. Romanız diye. Romanız diye biz. Ayrılım yapıyor adam. Romanız diye. Halbuki yine garibiz. Romanız ama iyi niyetliyiz. Evet. E, Necla belgesellerinde mahallelerin kapıları birer ikişer açılıp bizi adeta içeri buyur ediyor. Böylece ötekiyle yollarımız kesişiyor. Hatta kesişmenin ötesinde onların yaşamlarının içinde olu veriyoruz birden. İşte Gülsüm, Şehriban, İsmet Amcam'ymış Güdek ailesi. Acılarını dinliyoruz. Şimdi bu aslında zor olmalı değil mi? Yani konuşturmak, o güveni sağlayacaksın. Dertler kolay dökülmez. Mesela Gülsüm'ü çok kolay konuşturmak da kolay değil. E nasıl nasıl başardın? Ya, e, aslında şöyle düşünürsek hani aynı şehirde yaşıyoruz ama birbirimizden haberimiz yok. Yani iki vasıtayla gidebileceğin e, bir mahalleden ...orada olup biten haksızlıklardan... ...hiç haberin olamayabiliyor. Hı hı. Ben şey şöyle düşündüm... ...eğer ben o haksızlıkları... ...doğru bir biçimde gösterebilirsem... ...yansıtabilirsem... ...o zaman o haksızlıklara da bir... ...kendimce karşı gelmiş... ...olacağımı düşündüm. En azından böyle umdum. Hı hı. İnsanları konuşturmak... ...o kadar kolay olmayabiliyor. Evet. Önce size evet. güvenmeleri gerekiyor. Sizin daha da önemlisi... Önce sizin onların yerine kendinizi koymanız gerekiyor. Onların o acısını, kaygılarını, korkularını, öfkelerini anlamanız gerekiyor. Ben Sulukule'de iki buçuk sene boyunca hemen hemen her hafta oraya gidip oraları o süreci belgeledim. Bütün 2007'den 2009'a kadar olan süreci. Her hafta çektiğim fotoğrafları tab ettirip insanlara götürüyordum. Gidemediğim haftalar oluyordu. O zaman sitem ediyorlardı bana. Nerede kaldın, niye bizim fotoğraflarımızı getirmedin. <gülüyor> o fotoğraflar onlar için o kadar önemliydi ki. Hem sevdiklerine yolluyorlardı. Hem daha sonra şey fark ettim. Yani bu... Mahalleler yıkıldıktan sonra ellerinde kalacak tek evet, şey. Doğru. Ee, o kadar onlar, kıymetliydi tabii. ki yani bu doğru. onlar için. Evet. Ee, bu fotoğrafları yani onlara verebildiğim için ayrıca çok seviniyorum. Hı -hı. Ee, bazen bulamıyordum. Evleri yıkılmış oluyor. O aileler taşınmış Hı -hı. oluyordu oradan. Ben elimde fotoğraflar herkese Hı -hı. soruyorum. işte nerede bu insanlar? Ee, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani... Hı -hı. Onların size güvenmeleri hı hı, gerekiyor. Hı. Gülsüm ablaya gelirsek o iki sene boyunca e, ne fotoğraf çektirdi ne benimle konuşmayı hı hı. kabul etti. Ta bir gün e, kend, oğluna göndermek istediği için hadi gel fotoğrafımı çek hı hı. diye kabul etti ve benimle e, konuştu. Bu benim için e, yani çok heyecan verici bir şeydi. Elim ayağım birbirine dolandı. Yani e, ama bunun için benim iki sene boyunca, yani iki sene beklemem gerekiyordu. Bu hani hakikaten sabır gerektiriyor. Ee, ama Hı -hı. sonunda böyle bir şey e, olması beni ayrıca çok sevindirdi. Hı -hı. Evet, şimdi hani hep dönüşüm dönüşüm diyorlar ya. Hacer bu dönüşümle ilgili Necla'dan da e, senin bir anın var. Necla'yla olan bir tebligat üzerinden o kadar güzel anlatıyorsun ki. Hani Necla bir tebligatın e, fotoğrafını çekiyor. Toklu dedelilerin. Evet. Ee, Toklu Bizim dedelerin. bu vesileyle şunu söyleyeyim. Aslında çok önemli başka bir iş de yapıyor o alanda çalışan belgeselci arkadaşlar. Mesela o Toklu dedelilere gelen tebligatı biz kent hareketleri duyduğumuz için gittik oraya. Mahalleliye el verdik. Onlar da bunu tabii kabul etti önce. Bu önemli. O size güvendikleri için o aracılıkla da biz gittik. işte hiç göz, görünmeyecekti belki Toklu dedenin bu acısı görünür edildi basın açıklamaları oldu basına çıktı. Hatta en son bu e, arkeolojik kazı yapıldı yasa dışı bu da tekrar görünür edildi basın yoluyla. Falan. Ya bu yani bu çok önemli tabii sizin orada çalışmanız. Evet bu şeyi işte senin o ekşi sözlük dedi tanımlanan şey böyle bir çetrefilli şeyleri çok yalın basit anlatma bir tebligat görünce kentsel dönüşümü diye bir tanımın var senin. Onu bize açsana. Şimdi Necla Saray'dan o fotoğrafı bizim hı hı. işte Sulu Kule grubuna gönderdiği zaman tebligatı daha sonra şey de tebligatın kendisini de fotoğraf olarak ayrıca gönderdi o yaşlı teyzeden sonra. Ve yani tebligattaki sözler işte 2006 yılında Sulu Kule'deki insanların eline gelen tebligat da hı hı. aynıydı. Yine önce insan, yine verilen süre aynı, hı hı hı. yine şey ve orada yine 2006 yılında işte e, biliyorsunuz Sulu Kule cıvıl cıvıl bir mahalleydi ve herkes kapı önlerindeydi. Hı hı hı. Yani içerisi dışarısı bir olan yani bütün yaşam zaten evet, sokaktaydı evet. ve Necla'nın fotoğrafı da başka bir Sulu Kule aslında Sarayı'da evet. orası da benim için evet. başka bir. Sulu ve yine o teyze yine o taşın üzerinde hı hı, oturmuş. Hı, hı, yine evet. elinde tebligat. Yine arkasındaki ev yıkılacak. Yine hatıraları gidecek. Yine çocuğun gittiği hı okul hı. yok olacak. İşte mezarlar, anılar, hatıralar. Hepsi yok, evet, yok olacak. Evet, aslında o tebligatın evet. anlamı o. Hı. Yine aynı yerden geliyor. Evet. Yani işte şey, e, her şeyin sonu aslında. Evet, gençler evet te yüzü, te yüzü. Tebligat, olabilir, yani evet. o mahallenin şey demin biraz önce Najla çok güzel söyledi aslında dedi ki hani ben şimdi o fotoğrafların kıymetini daha iyi anlıyorum çünkü o aynı zamanda işte oğullarına gönderecekleri fotoğrafın dışında aslında o bir mahallenin de yok olan bir mahallenin de işte kalan belki de tek hatırasıydı. Tabii. Gerçekten de bir sulukle platformu olarak böyle çalışıyorduk. Çünkü yine necla ve anlatırken o yani Najla'nın hali de birden gözümün önünde canlandı. <gülüyor> Çünkü gerçekten Najla e, o bir taraftan fotoğraf çekip işte o hatıraları aslında toplayıp o insanlar <gülüyor> onu <gülüyor> hediye ederken aslında çok değerli bir şey. Hani bizler de işte dozer geldi gelecek hangi ev yıkılacak yani. diye böyle işte mahallede koşturan <gülüyor> insanlardık. <gülüyor> Hepimiz biris yani. <gülüyor> Najla hatıralara çalıştı. Ben de bu hatıralar aslında yerinden yok olmasın e, istedim. Aslında sadece onların hatıraları kentin belliği de evet. yok oluyor. O da dozerlenmiş vaziyette. Yani onlar da yaşıyor. Evet bir de e, Toklu dedilerin sesinden bir dinleyelim. E, Şehriban'la İsmet amca ne diyor bu gidişata yine senin? Nerede yaşarsan yaşa belgeselinden. Bizden ne istiyor? Bizim taplı yerlerimiz zorla. Zorla para verir, pul verme, bir şey verme, zorla bırak git. Bizi böyle Şey ta biz taş atmadık, tüve yatmadık, bir şey atmadık. Bizi hep bastırmaya çalıştı. Çok insanlar mağdur oldu. Şimdi de ev mi vermiyorum. Ben de direniyorum. Bu ev harabeydi. Çiğ dişi ve görüyorsunuz sağına sağına. Ben bu evi yaparak, yaparak çiğ dişini ufak ufak meydana getirdim. Diş kısmını da ben bunun 3 sefer dilekçe verdim ki evimi yapayım, düzelteyim, toparlayayım. Üstü akıyor, altı akıyor falan diye. El vuramasın, çivi çakamasın diye imardan bana bunu müsaade etmediler. 3 sefer, 25 beş senenin içerisinde 3 sefer dilekçe verdim. Yapsam bile dahi Adamın bana söylediği lafa bak, sen burada oturamazsın. Şelime bakınız. Yapsam bile dahi sen burada oturamazsın. o kardeşim niye oturamıyorum ben burada? Ben burada 40 senedir oturuyorum da bu 42 seneden sonra niye oturamıyorum? Benim çocuklarım burada doğdu, burada büyüdü. Evet. Ee... Şimdi konuyla ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Nasıl bir dönüşüm? Ama bu nasıl bir dönüşümü sen aslında hacerginde çok net olarak e, e, kimin için dönüşüm belgeselinde o son cümlede o kadar güzel anlatıyorsun ki bir önce onu dinleyelim. E, ondan sonra sana soru soracağım. Oradaki insanları tanıyarak oradaki insanların ihtiyaçlarına göre bir dönüşüm yapmak zorundasınız. Ama siz kendi ihtiyacınıza göre dönüşüm yapıyorsunuz. Sorun burada. Evet, gerçekten sorun burada. Ve bu senin bu cümlen aslında kent hakkının o kadar net, o kadar damardan bir tarifi ki. Nasıl bir dönüşüm? Yani evet, sorun orada. Yani ee, kentsel dönüşüm ya da afet, şimdiki adıyla <gülüyor> afet dönüşüm. <gülüyor> Kimin için? Değil yani mi? gerçekten... Ee, Gerçekten hani o mağdur olan insanların için mi? Yani depremden mağdur olan olan ya da olacak. Gerçekten işte ekonomik olarak mağdur olan yoksullar için mi? Gerçekten öyle Hı -hı. mi? Yani hepimiz biliyoruz ki bu böyle değil. Bu böyle olmayacak. Çünkü bu böyle olmadı. Bu böyle e, olacak diyorlarsa o zaman koskoca bir sulu kule örneği Hı -hı. var. Yani bu sulu kule örneğindeki... E, eksiklikleri demeyeceğim çünkü her şey çok eksik. Hmm. Oradaki oradan bir ders çıkartmak gerekmiyor mu? Yani yeni bir dönüşüm için. Çünkü her hmm. zaman söylediğim Aynen. gibi e, kentsel dönüşümden ziyade sosyal dönüşüme ihtiyaç var. Yani e, ben kentsel dönüşüm bölgelerinde e, gezdiğim zaman örneğin Sarıgöl'de bir eve girdiğim zaman iki tane çocuk vardı orada. Bir beş yaşında bir de üç yaşında bir çocuk. Anneniz nerede diye sorduk. Hurda toplamaya gitti dedi. O arada bir soba vardı. Yani inanılmaz bir e, yoksulluk içinde. Hı hı. Daha sonra hı hı. annesi geldi. Nasıl bir dönüşüm? Kimden ne istiyorsun? Nasıl para alacaksın? Değil yani mi? bu çocuklar aç. Tabii. E, Tabii. Bitap okula gidenler, gitmeyenler. Hı hı. Kime yeni evler yapıyorsun? Kimi taksitlere bağlıyorsun? Nasıl bir şey yani? Yani bütün bu araştırma yoksa ne olacak ki? Bir şirkete veriyorlar. Gidip araştırın diyorlar. mahalleler... De anketler yapılıyor. Diyor ki yüzde seksen işte yüzde seksen işte. Ne, nedir ki? Yani bu sürekli bir kağıtlarla ve evet, e, evet. çalışma yani. tebligatlarla çalışma var. Yani ve haritalarla yani. Şurada dönüşecek. Burası kırmızı burası mavi. Burası e, insanlar bilmenle. yok orada İnsan değil mi? yok yok. yok. Evet. Yani işte sulu kuleye çizen hı hı. E, A artı bir kere bile sulukuleye gelmedi. Çok enteresan. Yani Çok enteresan. Nasıl çiziyorsun ki sen kendi Hı -hı. hayalindeki projeyi çiziyorsun Hı. yani. Ama orada yaşayan, yüzyıllardır orada yaşayan, 950 yılından beri orada yaşayan bir topluluğu görmeden kendi Hı -hı. hayallerini çiziyorlar. Onlar herkes yani Büyükşehir Belediye Başkanı da, Başbakan da, TOKİ Başkanı da hepsi kendi hayalini gerçekleştiriyor. Evet, senin çok güzel bir yazından aldım ben. Diyor ki kent yönetenlere değil o kenti inşa eden içinde yaşayan topluluğa aittir. Yani kentte yapılacak her değişiklik yerel yöneticinin rüyasından çok... O kente çakılan her çiviye asılan elbiselerin sahipleri yani Aydoğan Dalkoparan'ın işte değil mi? Ee, Küçük Bakkal Köy'de Aynı oksijen e, tüpüyle değil mi? at evet, kalan, evet, evet, evet. Ve 9 yaşında okulu terk eden Maviş ile birlikte yapılmalıdır. Evet Maviş de e, 2006 yılında hı hı. Küçük Bakkal Yine Köy'de. Yakınladı. Evet. Hı hı. evet. Evet, aslında aynı sonuca farklı yöntemlerle varmaktasınız. Yani gerçeği yalın hale getirip sen hem yazarak hem anlatarak açar Necla sen de kamerayı tutan el e, olarak. Bu e, pornografik hale getirmeden sana soruyorum Necla acıları ve mağduriyetleri anlatabilmek. Yani acıyı duygu sömürüsüne dönüştürmeden, mağdurların saygınlıklarına zedelemeden bunu yapabilmek zor olmalı. Bunu nasıl başarabiliyorsunuz? Ee, kolay bir şey değil yani ee, dediğim gibi hani önce kendinizi onların yerine Hı -hı. koymanız Hı -hı. gerekiyor. Onların size güvenmelerini sağlamanız gerekiyor. Ee, siz, sizin onlar için bir şey yaptığınızı gördükleri zaman e, sizi seviyorlar Hı -hı. ve Hı -hı. size güveniyorlar. Ee, ve böylece size yardım ediyorlar onlar da size yardım Hı -hı. ediyorlar. Hı -hı. Ee, ve o zaman bu direkt fotoğrafa veya çektiğiniz videoya yansıyor. yansıyor. yansıyor evet. Ve maalesef zamana son bir soru biraz çetrefil bir soru Hacer sana soracağım. Şimdi kentsel yenileme dönüşüm önce Roma mahallelerinden başladı. Sonra işte Ayazma daha doğrusu önce Ayazma tabii küçük küçük Roma mahalleleri sonra Ayazma'ya geldi. Travmatik bir iç göçle gelmiş bir yine e, Kürt bölgesi bir e, böyle deneyim yaşamış bir zayıf bölge. Derken işte biz şeyi gördük, Ayvansaray'da bölge bölge girdi. Mesela Aşık Molla'ya girdi. Çok çeşitli mülkiyet yapısı örgütlenemiyor derken Toklu Dede'yi. Ve Eğri Kapı da şimdi. Şimdi mesela o arada Tarlabaşı ama sanıyorum ki Tarlabaşı'daki bu direnci düşünemediler. Acaba şöyle bir şey mi var? Bana öyle geliyor Halkanın en zayıf noktalarından koparmak bunu böyle kente e, çeşitli mekanlara o, oradan müdahaleyle bu kenti küresel kente çevirme büyük projenin parçaları. Çünkü tarla başı için mesela durmayacak oradan girdi devam edecek biliyoruz. Ama işte o iki buçuk seneye yakın direnişi herhalde öngöremediler diye de düşünüyorum. Ne diyorsun? Yani... E Evet, aslında he, yani söylediğin şey çok doğru. Yani özellikle aslında kentin merkezinde yaşayan, Hı -hı. yani merkeze yakın yerlerde yaşayan, özellikle yoksul mahallelerinden başladılar. Ve aslında neden sulukuleden başladılar? Çünkü sulukuleye karşı zaten toplumsal bir ön yargı vardı. Romanlara evet, karşı bir ön yargı evet. var. Sulukuleye karşı Hı -hı. E, da başka bir ön yargı vardı. Çünkü e, süre çok az olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğim ama biliyorsunuz işte romanlara karşı hı hı, olan evet, önyargıyı. Evet. Ve e, şey dediler, hani biz burayı hallederiz yani işte oradaki hı hı, insanların hı. eğitimi belli, geçim kaynakları yok. Baştan da çok belliydi zaten ödeyemeyecekleri falan filan. Zaten çıkartmak istiyorlardı. Hı hı, hı. Dediğim gibi projede zaten o yatırımcılara göre yapıldı. Yani orada hiç kimsenin e, arabası yokken işte yeraltı garajları falan... Hı hı. <gülüyor> çizildi. Yani tarla tarla başı da öyle evet. aslında. Yani tarla başı da çok değerli. Merkeze yakın, <gülüyor> Beyoğlu'na yakın ve tabii ki Ahmet Mihsap Demircan'ın da başbakanın rüyası olduğu kadar onun da bir rüyası var. Evet. Herkes rüyasını <gülüyor> gerçekleştirecek. Anladım. O da tarla başına gelecek. Ama tarla başının aslında şöyle bir de dram var. Çünkü savaş bölgesinden gelen insanlar var orada. Evet, yani aynen. köyleri evet. yakılmış 91'de. Devlet onları almış. İşte gidin demiş. Kimsi Diyarbakır'a gitmiş. Kimse başka İzmir'e gitmiş. Hı hı. Kimse İstanbul'a gelmiş. Yerleşin tarla başına demiş. Yerleşmişler. Orada mülk sahibi olmuşlar. Kiracı olmuşlar. Şimdi diyor ki çıkın buradan. Evet. Yani yine dediğim gibi işte Yani süreç aslında çok birbirine benziyor. Hı hı hı. Yani işte Sulu Kule'de de. Portum Süleyman sıkı yönetimi ilan ediyor orada. Ekonomik olarak yoksullaşıyorlar, kentsel dönüşüm geliyor, gidin diyor. Yani dediğim gibi en zayıf halka, evet, evet. yani yoksullar evet. ve kentin merkezinde olan evet. e, yerler. Ama şimdi görüyoruz ki etilere de sıçradı evet, bu. Evet. Başka evet. yerlere de sıçrayacak ve bu afet dönüşüm aslında... <gülüyor> hepimizin dönüşümü ve afeti olacak diye yani. Evet, evet. Maalesef vakit az. Aynı zamanda tarlabaşı tabi aynı zamanda bir de şu değil mülteciler, transseksüel evet. travestiler yani kentin başka yerinde tutunamayan insanların da tabi onların başka kent hayali var bizim de başka bir kent hayalimiz var umuyoruz diliyoruz biz kent hayalimizi bırakmayalım ve bu hayal gerçek olsun. Maalesef vakit az. Haftaya başka bir konuda birlikte olmak dileğiyle konuklarımıza çok teşekkür biz ediyorum. Adınız sağlık. Sen sağ ol. Evet bizim hayalimiz eşitlikçi, adil yaşanabilir bir kent. Böyle bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın diyoruz. İyi akşamlar. Kentin tozu. ...kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan... ...Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.